92. Bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miracı İmam Buhari rahmetullahi aleyh, Katade rahmetullahi aleyh'den şöyle rivayet eder. Hz. Enes bin Malik radiyallahu Malik ibn-i Saksa'a radiyallahu anh'dan naklen anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara miraca götürüldüğü geceyi anlatarak şöyle demiştir.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 bu seçtiğin fıtrattır. Sen ve ümmetin bu fıtrat üzerindesiniz. Sonra bana günde 50 vakit olmak üzere namaz farz kılındı. Oradan geri döndüm. Hz. Musa aleyhisselam'a uğradım. Bana sordu: "Ne ile emir Ben dedim ki: "Bir günün gece ve gündüzünde 50 vakit namazla." Bana dedi ki: Ümmetin her gün 50 vakit namaz kılmaya güç yetiremez. Vallahi ben senden önce insanları tecrübe ettim. İsrail oğullarına muamelelerin en şiddetlisini uyguladım. Fakat muvaffak olamadım. Sen çabuk Rabbine dön. 50 vakit namazdan ümmetin için hafifletme talep et. Ben de hemen döndüm. Hafifletme istedim. Rabbim benden 10 vakit namaz hafifletti. Musa aleyhisselama tekrar uğradım. Yine bana sordu. Neyle emrolundun? Ben dedim ki, benden 10 vakit namazı kaldırdı. Musa aleyhisselam dedi ki, Rabbine dön, ümmetin için daha da azaltmasını iste. Ben döndüm, Rabbim benden 10 vakit daha kaldırdı. Dönüşte yine Musa aleyhisselama uğradım, bana aynı şeyi söyledi.